Evet arkadaşlar e, Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Aslı Aydınız, Ayşe, Betül, Küçük, Ceren, Ayşe, Erdoğdu, Ayşe, Uslu, Erol Ayşelerden devam ediyoruz. Bedia, Emine, Erva, Esma Hepinize iyi akşamlar olsun ve diğer arkadaşlara tabi Peki inşallah e, iyi akşamlar, iyi akşamlar hepinize duyuyorsunuz ve görüyorsunuz değil mi? Bir problem yok. Peki nasıl gidiyor? E, Allah'a şükür ki herkes e, formasyon alabiliyor değil mi? Bir problemimiz yok formasyonla ilgili. Arkadaşlar, formasyonla ilgili tamam, bir problemimiz yok. Ee, burada yani İrfan hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, tamam Zeynep, yani uzaktan olmaması problem doğru ama Ayşe, ne yaptın Ayşe? Ne transkrip eksik kaldı? Neyse yani eksiği olanlar inşallah e, en geç pazartesi günü tamamlarlar ve teslim ederler. Böylece e, işlem bitmiş olur. Yani sağ olsun e, söylemişti ben elinden geleni yapacağım diye İrfan Hoca. Bugün de zaten beni aradı. Dedi ki haberin olsun e, ilahiyatın tamamını aldık dedi. E, çok sağ olsun İrfan Hoca. Ee, ne sıkıntı oldu Ayşe Erdoğdu hemen hemen Ayşe Betül mail adreslerini veriyorum ee, mail adreslerini veriyorum kopyaladım acaba buraya yapıştırsam gelir mi Evet. Ee, nasıl bir şey çıktı? Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey mesela kendimkini yazıyorum. İdaiyet nokta Aydar. Evet. nokta İstanbul nokta nokta TR. Bu benim. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi Zişan'ınkini yazayım. Ay, Ayse. Ayse. nokta Fırat et evet. avzef nokta istanbul nokta edu nokta Evet. O da geldi. Sonra Ümit Horozcu'nun Ümit Horozcu Ümit nokta e, horozcu et istanbul.ed affedersiniz auzef önce auzef nokta istanbul.edu tr evet Murat yaz istersen sen hepsini birden yaz Murat daha iyi olur Murat iyisin inşallah Murat Fırat arkadaşımız yazsın. Herkes oradan e, tamam. E, arkadaşlar e, A şubesinde olanlar yazdıklarını bana gönderecekler. B şubesinde olanlar e, Ayşe, Zişan, Fırat'a gönderecekler. C şubesinde olanlar Ümit Horozcu'ya gönderecekler. D şubesinde evet. Adem Arıkan Murat yazıyor. Adem Arıkan et evet, auzef. E, D şubesinde olanlar Ademe gönderiyorlar ve E şubesinde olanlar Mustafa Can'a gönderiyorlar. Şimdi Murat onu da yazacak. E, arkadaşlar. Günlüklerinizi, diğer ödevlerinizi, bizimle paylaşmak istediğiniz hususları ne varsa onun için bu adresimizi kullanabilirsiniz. Bize buradan mesaj gönderebilirsiniz, yazdıklarınızı gönderebilirsiniz. Bu sadece sizinle iletişim kurmak için almış olduğumuz bir adrestir. Murat sağ olsun, avaz yetkilileri sağ olsunlar. Böyle her birimize bir adres verdiler. Biz oradan arkadaşlarımızla haberleşebileceğiz, yazışabileceğiz arkadaşlar. Günlük dahil her türlü haberleşmelerimizi bunun üzerinden yapabiliriz. Göndermek istediklerinizi bu adresten gönderebilirsiniz. Şimdi mesela hemen söyleyelim. eee Evet Zeynep hemen en beğendiğin günlüğünü e, gönder. Evet el olacak bunu söylemiştik daha önce. Daha önce söylemiştik arkadaşlar. Vereceğimiz bütün ödevlerinizi en son en son yazacağınız e, hani makale hariç veya ödev hariç deneme mahiyetinde alıştırma mahiyetinde yapacağımız bütün yaz, bütün ödevlerimizi elimizle yazıyoruz, sonra onu tarayıcıdan geçirip biraz evvel verdiğimiz adrese gönderiyoruz. Şimdi mesela arkadaşlarımızdan yapan varsa, en sınıfı Esna Çoban, S e sınıfı Mustafa Can verdik ya. E sınıfı Mustafa Can e, arkadaşımıza gönderecek. Oldu mu? E, resim olarak da gönderseniz olur. Yeter ki biz buradan açınca okuyabilelim. Hatice e, tamam bilgisayarda yazmışsın. Güzel ama onu bir zahmet bir de el, el, elden yazıp gönder olmaz mı? Çünkü biz bir prensip kararı aldık. E, Kararımız şu. Yani bunu da niye, niye yaptık? Şunun için yaptık arkadaşlar. Gerçekten bazı öğrencilerimiz bu tek hani 3 kişi 5 kişi de olsa hatta 1 kişi 2 kişi de olsa sonuçta hoş olmayan şeyler oluyor. Ee, böyle biz bir ödev veriyoruz. Öğrencimiz internetten bir yerden e, bizim verdiğimiz ödeve uygun formatta bir yazı buluyor. Onu kopyalayıp bize gönderiyor. Word belgesi olarak düzenliyor. Bize gönderiyor. Kendi yapmış bir ödev gibi gösteriyor. Bunlar biz yakaladık arkadaşlar. Yani fakültede bunu yapan bazı öğrenciler oldu. Bunları yakaladık. Onlara tabii ki gerekeni söyledik. O yüzden biz dedik ki bundan sonra ödevlerimizi verirken öğrencilerimizden el yazısıyla yazmalarını isteyeceğiz ki böyle olmaz. Geçen sene ben örgün öğretimde tefsir tanıtımı ile ilgili ödev vermiştim öğrencilere. Herkes öyle yapmış. İnternetten hemen bulmuşlar verdiğim tefsirle ilgili bilgileri. Hiç kimse okuyan bile yok. Bazı açıyorum diyorum ki bak şöyle yazmıştım. Okudun mu haberi bile yok öğrenci. Olduğu gibi kopyalanmış Word belgesi olarak düzenlemiş bana veriyor. O yüzden biz elden yazmanızı istiyoruz. 18 ve 19'a dersimizi alma imkanınız var. Ne demek Hatice Nur? Anlamadım. Ha, 18-19 arasında almayı diyorsun. Şimdi 18'de ben e, e, fakülteden yetişemem. Mümkün değil yetişemem. Çünkü e, aşağı yukarı 5 gibi 5'e 10 kala e, fakülteden çıkıyorum. E, buraya en erken 6'yı çeyrek geçe, trafik biraz daha yoğun olursa bazen 7'ye mesela geçen e, B şubesinin tefsir dersine 7'ye 5 geçe ancak yetişebildim. 5'e e çeyrek kala, 5'e 10 kala çıktım. Öyle yoğun bir trafik vardı ki perşembe günü. Ben de anlamadım neyin nesiydi. Buraya geldiğimde, eve geldiğimde saat 7'ye 5 geçiyordu. Hemen derse başladım. E, 6'da mümkün de yetişemem. O yüzden Hatice Nur. Tamam Bak ders saati uygun diyen arkadaşlar zaten bu dersimiz böyle bir hani işte sohbet ediyoruz. Bazı hususlarda da size açıklama yapmaya çalışıyorum. Yani böyle çay içe içe çaylarınız hazır mı içiyor musunuz? Yeme yemek yiyen olabilir çay içen olabilir yani böyle sohbet eder de. Bak Zeynep'in Zeynep çayı hazır içiyor mü demliyor. Esman'ın da hazır içiyor herhalde. Afiyet olsun. Dolayısıyla bu minval üzere inşaat dersimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bak yemişler, Bağdat yemiş bulaşıları topluyor yani. Afiyet olsun. Şimdi günlük, günlükten bahsettik. En beğendiğiniz günlüğü lütfen arkadaşlarımız en beğendiğiniz günlüğünüzü biraz evvel yukarıda verdiğim adrese yazın gönderin. Eğer hemen gönderirseniz ben de biraz sonra açayım. Bir tanesi şöyle bir gözden geçireyim. Dikkatimi çeken noktaları sizinle paylaşayım. Diğerleri daha sonra okuyup gene onların üzerinde de sizinle konuşuruz. Gönderebilen arkadaşımız hocam Ayşe Şimşek günlük tutmamız lazım. O yüzden lütfen e, bunu da başlayacağız. Şimdi arkadaşlar önce Evet yani kendi gördüğünüz bir mesela bir olayı bugün diyelim ki yolda giderken e, bir şey rastladınız. Bir kaza bir şey oldu. Yani gördüğünüz bir şey veya hoşlandığınız bir şey oldu. çocuğunuzla mesela varsa güzel bir an yaşadınız. İşte yazın diyelim ki yani böyle hani tatil yaparken önemli bir şeyler karşılarsın. Yani buna benzer bir şey. Çok kendi özelinizi katmadan. Ama yani maksadın cümleleri nasıl kuruyorsunuz, bir olayı nasıl tasvir ediyorsunuz, nasıl resmediyorsunuz bunları görmemiz lazım. Bunu da en basit yolu arkadaşlar günlükten geçiyor. Çünkü günlükle siz somut bir olayı anlatmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra soyut olaylara geleceğiz. Soyut olayları anlatmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Nasıl anlatacağınızı bilemezsiniz. Soyut olayları. Mesela bir kavramı anlatmak, bir e, olayı anlatmak, soyut bir olayı e, gerçekten zor. O yüzden önce somutlardan başlayalım, basit şeylerden başlayalım. Sonra yavaş yavaş zorlara doğru gideceğiz. İlk yap o yüzden ben her arkadaşımızdan bekliyorum. Önce bir günlük yazalım. Arkasından mesela hatıra yazacağız, deneme yazacağız. Evet yüksel. Bütün isimlerle soy isimler arasında nokta var arkadaşlar. Ümit nokta horozcu. Tamam yüksel? Öyle olacak. Mesela Gülhanım diyor ki ilk kez günlük yazın. Hakikaten ne yazacağımı müşerşedim ama inanın yazdıkça arkadaşlar ee, gelişeceksiniz. Tamam mı? Önce mesela bugün gönderenler linkine biraz bakabiliriz. Bakın Murat arkadaşımız yazıyor zaten. Yeniden adresleri yazıyor. Sol tarafta görebiliyorsunuz. Yüksel Çan 92 yılından beri yazıyor. Maşallah çok güzel. Eminim Yüksel çok rahat bir şekilde yazmıştır. Yani sıkılmadan rahat bir şekilde yazmıştır ve ödevlerini de çok başarılı bir şekilde yapacak. Ona inanıyorum. Çünkü alışmıştır daha sonra dediğim gibi hatıra yazacağız deneme yapacağız ondan sonra da makale tanıtımı yapacağız ve inşallah böyle dönem sonuna doğru mesela aralığın sonuna doğru sizden böyle 5-10 sayfa arası birer makale yazmanızı isteyeceğim bu birinci dönem için ikinci dönemde de gene işte tezlerden ve kitaplardan bahsedeceğiz tez okuyacağız kitap okuyacağız kitap tanıtımı yapacağız, test tanıdımı, tanıtımı yapacağız ve dönem sonuna doğru da yani diyelim ki, işte Haziran'a doğru, Mayıs'ın sonuna doğru gene böyle bir 20-15-20 sayfa civarında bir ödev isteyeceğiz. Böylece iki dönemi de bitirmiş olacağız inşallah arkadaşlar. 99'dan beri yazıyor, 99'dan beri her gün yazmasam da diyor Yasemin. Arkadaşlar bir de günlüklerden şöyle bir şey var. Biz mesela tabii ki birçok tarih araştırma yapıyoruz. Yani alimlerimizin çalışma çalışmalarını incelerken bir bakıyoruz mesela bir yerde bir şey yazmış çok önemli. Mesela çok önemli bir günlük var. Günlük diyebiliriz. Kimi biliyor musunuz? i̇mam Gazali'nin. i̇mam Gazali biliyorsunuz çok büyük bir alim. Hatta biz genelde İslam ilim ve kültür e, tarihinde i̇mam Gazali bir zirve olarak e, değerlendiriyoruz. Öyle bir alim. Bakın i̇mam Gazali'nin inanın İhyası biliyorsunuz çok önemli. Ama belki kadar önemli bir eseridir. Nedir biliyor musunuz? Yani günlük diyebileceğimiz hatıra diyebileceğimiz bir kitabı var. Hatırlayanınız var mı? Nedir? Böyle hatıralarını yazdığı, kendini anlattığı bir eseri var. Evet mügüsüm dalaletten kurtuluş dedi Zeynep el kız dedi doğru el kız gün dalal kitabı yani bir tür e, hatıra diyebiliriz bir tür e, ama bakın orada ne kadar önemli bilgiler veriyor daha böyle hatıra yazan günlük yazan çok insan var e, bunların yazdıkları içerisinde çok önemli e, hususlar vardır Bunlar tarihe miras olarak kalacak. Belki ileride insanlar bunlardan e, tarih üretecekler. Bugünü ki 100 yıl sonra, 150 yıl sonra bir insan bu hatıraları okuduğu zaman bu günü ona göre değerlendirecek. O yüzden e, hatıra yazmak çok önemli. Günlük yazmak çok önemli. Zaten son dönemlerde moda oldu. Şimdi birçok insan e, özellikle bizim hocalarımız ilahiyat hocaları da dahil emekli olunca herkes hatıra yazmaya başlıyor. Yani Süleyman Ateş hocamız iki ciltli bir hatıra yazdı. Çok önemli bilgiler verdi orada gerçekten. Vesaire tamam arkadaşlar? O yüzden önemli. Belki de işte Yüksel Çan arkadaşımız 92'den beri yazıyor. Yasemin 2. 99'dan beri yazıyor. Belki de ileride bu arkadaşlarımızın günlüğü bir tarihin şekil bulmasında etkili olacaktır. Yani insanlar 100 yıl, 150 yıl sonra Bulup okuyacaklar. Aa şunlar olmuş, bunlar olmuş deyip bizim bu dönemimiz hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ee, Yüksel diyor ki hocam daha önceki derse de ödev verildi mi? Kusura bakmayın ben haç görevindeydim. Mesela Yüksel bize haç hatıralarını anlatsa çok harika olur. Bu hafta başı döndüm. Ancak da Yüksel bir, bir, ne virüsü o mers midir nedir? Öyle bir virüste ilişkin yok değil mi? Aman Allah korusun dikkatli olun. Ee, galiba e, hatıralarım mıydı öyle yani inanıştan ben de tam adını hatırlayamam. Bende de var ama şu tam hatırlayamadım adını. Ee, ama hatıralarım derseniz Süleyman Ateş hatıraları derseniz internetten çıkar arkadaşlar. Hatta biriniz bu ara bir yazsa, biz bir görsek iyi olur. da en son 10 yıl önce yazmıştım. Sonra ara verdim. Bakın mesela 10 yılı, 10 yıl öncesini Bağdat şimdi o notları e, yani göreceksin ya yani önemli şeyler belki basit olabilir ama aslında önemli şeyler ben de böyle ortaokulda öğrenciyken yazdıklarım vardı öyle şimdi bazen bakıyorum mesela ne günlermiş yani gerçekten unuttuğum birçok şeyi orada hatırlıyorum ve yani bana bana önemli şeyler hatırlatıyor bilgiler veriyor o yüzden bence önemli. Tabii ki olur yani. Ben, hani Salih ben en basitinden yani bazı arkadaşlarımız daha ilk kez bu işi yaptığı için en basitinden başladım ama 10 yıldır günlük yazan bir arkadaşımızdan günlük değil de biz mesela bir haç izlenimlerini mesela anlatsın arkadaşımız veya ona benzer gördüğü bir e, olayı bir hatırayı anlatsın. Bir tarihi olayı mesela diyelim ki bakın e, bugün şöyle şeyler de isteyeceğim sizden mesela. Hatta yazmak isteyen yazabilir. Mesela Türkiye'nin terör sorunu. Bu sorunu nasıl görüyorsunuz? Nedeni nedir? Ve çıkış yolu nedir? Bakın. Bugün işte IŞİD diye bir örgütten bahsediliyor. Bir terör örgütünden bahsediliyor. Neler yaptığını görüyorsunuz. Mesela siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte birkaç gün önce bayramdan hemen sonra biliyorsunuz Türkiye'mizi karanlığa boğmak isteyenler oldu. Neler yaptılar? Ya senin ben de aklımda Ali Ülvi kurucunun hatıralarını söyleme geçiyordu. Sen yazdın. Evet çok önemli bir e, kaynak gerçekten. Yani Ali Ülvi kurucunun hatıraları çok önemli. Tavsiye ederim okuyun gerçekten çok. Önemli. Böyle çok hocamız var yani. Bunlar bugün bizim için bir e, yani e, hazine. hazine. Bunların yazmış oldukları şeyler hazır. Mesela işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemlerde çok olaylar olmuş Keşke bizim ecdadımız, mesela keşke benim babam o, o dönemleri yaşamış. Şimdi bazen anlatıyordu işte benim şu kadar kitabım vardı onları sakladım. Ama keşke yazsalardı. Keşke yazsalardı. Keşke bugün elimizde yazılı belge olarak olsaydı. Ne sıkıntılar çekilmiş, neler yaşanmış. Ezan işte 12-18 sene, sene Türkçe okundu. Mesela i̇şte buna dair ne tür e, duygular, neler yaşanmış. Keşke bunlar yazılsaydı arkadaşlar. Elimizde bugün belge olarak olsaydı. Çok önemli olacak. Ha, yazanlar var, var ama çok kişinin yazması lazım. O yüzden lütfen günlük deyip geçmeyin. Hatırat deyip geçmeyin. Bunlar ile gelecek için gerçekten çok önemli birer kaynak durumunda arkadaşlar. Neyse biraz uzattık. Sürem Ateş heh, çok güzel. Bir ömür böyle geçti. Doğru söylüyorsun. Evet. Bir ömür böyle geçti. İkizitlik. Çok hoş bir kitabı hocamızın. Her şeyini orada anlatmış. Ee, isteyen arkadaşımız bulup okuyabilir. Peki Demek ki önemli bir şey e, bu üzerinden durduğumuz konu. Tek, son olarak özetleyelim ve bitirelim bu konuyu arkadaşlar. İçinizden daha önce hiç yazı yazmayan arkadaşlarımız varsa lütfen onlar Bağdat şiir de yazar. Mesela şiir yazmak da çok önemli ama o biraz bizim konumuzun dışında. O yüzden şimdi şiir üzerinde durmuyorum ama bize şu an yazar. E, Öncelikle ve özellikle Nesir lazım. Şiirle ilgili arkadaşımız varsa şiir de çok önemli devam etsin. E, tavsiye ederim. E, hiç yazmamış arkadaşlarımız veya çok az yazmış. Yazı kabiliyeti, yazı yazma kabiliyeti. E, Hayatı Karaman Hoca da yazdı değil mi? Evet, evet, doğru. E, yani dediğim gibi hocalarımız yazıyorlar hala Türkiye'nin yakın siyasi tarihini yazmayı düşündüm. Tabii ki ya ne kadar güzel bak bakın özellikle 28 Şubat. Arkadaşlar bakın içinizden eminim o dönemleri yaşamış arkadaşlarımız var. Lütfen rica ediyorum. Herkes o gün yaşadıklarını yazsın. Lütfen bunları bir belge olarak bizden sonrakilere bırakalım. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra insanlar bizim bugün yazdıklarımıza göre karar verecekler. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İnanın bazen şöyle bir endişe taşıyorum. Yüz yıl sonra bu gezi olaylarını, taksimdeki gezi olaylarını muhtemelen e, yüz yıl sonraki insanlar belki çok masum, çok hani çünkü e, çok masum, çok yerinde bir eylem olarak görecekler. Çünkü muhtemelen buna buna dair filmler çevirecek. Bak ben söyleyeyim film sektörü birler elinde, onlar buna göre film çevirecekler, roman yazacaklar. Hatıra yazacaklar. Bir sürü şey yazacaklar ve bizim, belki bizim torunlarımız bak, bizim torunlarımız o taksimolarlarındaki acıları hepimiz yaşadık değil mi canlı canlı? Belki de bizim torunlarımız onları hakla görecekler. Niye? Çünkü biz az yazıyoruz veya yazmıyoruz. O yüzden biz de yazarım arkadaşlar. Neydi o günler? Neydi o günler? Onları yazmak lazım. Yani lütfen günlük deyip hatıra deyip basit görmeyin. Önemsiz görmeyin. Bunlar gerçekten çok önemli. Keşke Hatice Nur diyor ki belgesel keşke belgesel çekebilsek. Keşke kameralara kaydedebilsek. Daha da önemli. Bugün imkanlarımız var. Mesela o görüntüleri keşke toplayıp bir belgesel yapabilsek daha da harika bir şey olur. Yapan arkadaşlarımız varsa yapsın çok iyi olur. Evet arkadaşlar bunları belirttikten sonra şimdi şeylerinizi bekliyorum. bakın Günlüklerinizi veya içinizden hatıra yazan varsa hatıra Yazdığı hatırayı veya başka bir yazı denemesi olan varsa onu göndersin. Adresi görüyoruz. Hidayetaydar.istamburg.tr bekliyorum. Tamam Zehra gönder. Biraz sonra Muratcığım bunu açacağız biraz sonra. Ben, ben göreyim. Sonra arkadaşlara da bazı e, kısımları paylaşabiliriz. Şimdi siz onları göndere durun. Bu arada ben sizinle e, Şamile'yi paylaşmak istiyorum bugün. Çünkü çok önem verdiğimiz bir çalışma. Hocam hiç yazmayanlar söylüyordum. Ayşe dedim ki hiç hiç yazmayanlar günlükle başlasınlar, basit günlük yazmakla başlasınlar bu işe. Tabii ki onlara da yazdıklarını gönderecekler ama yani basit günlük ile başlayalım bu işe, daha sonra biraz gelişecek oyun inşallah. Tabii ki Emine e, yazılarınızı kritiğini, mesela cümlelerin doğru olup olmadığını, konuyu kavrayıp kavrayamadığımızı, mesela başlığımız, e, konuya yaklaşım tarzımız, bizden istenenini mi yazıyoruz yoksa dal, daldan dala mı atlıyoruz, konuyu dağıtıyor muyuz? yani bunlar hepsi tabii ki kritiğini yapacağız. Zaten onun için istiyoruz. Yoksa ne yapacağız? Yani kritik yapmak için yazılarınızı istiyoruz arkadaşlar. Tabii ki kritikini yapacağız. Şimdi siz dediğim gibi bunlara yaza durun, göndere durun. Ben e, Şamile programını açacağım. Yalnız Muratcığım duyuyorsan benim ekranımın e, paylaştırılması mümkün mü? E, ben çünkü buradan açacağım. Arkadaşlar da olmayabilir. E, benim açtığımı, benim yaptığımı arkadaşlar görebilsinler Murat. Yapabilecek miyiz onu? Murat, senden bilgi bekliyorum. Beni yönlendir, ona göre e, açalım Şamile'yi. üzerinde biraz konuşalım. Çok önemli bir e, çünkü kaynak. E, böyle hani daha önce İslamdan size bahsetmiştim. Murat, beni duyuyor musun Murat? Herhalde Murat duyuyup e, çünkü Murat çok. Ee, Murat Murat'ı nasıl e, ne diyorlar böyle hani internette ne yapıyorlar dürtmek mi diyorlar? <gülüyor> Murat'ı nasıl dürtebiliriz bizi duyması için evet ben biraz evvel Deniz Bey'le görüştüm ee, nedenini o da bilmiyor ama vizeler iki hafta ertelenmiş doğru ee, finallerin ertelenmesi de söz konusu olabilir ama şu an henüz değişmemiş arkadaşlar henüz değişmemiş Ha, bu arada e, tabii ki e, söylemeyi unuttuk. Perşembe günü bir toplantı yaptık. İçimizden toplantıya gelenleriniz var mıydı? Yani ili tam ek kontenjanların henüz yerleşmemiş olmasıymış. ha? Tamam. tamam. Evet. E, Emine, Güner, Melahat, e, Hatice, Nur, Zehra. E, böyle keşke orada isim isim tanışsaydık ya. O eksiğimiz oldu. Biraz aceleye geldi galiba. E, demek ki Hatice Nur Ertürk gelmiş mesela. Ma, Zehra gelmiş. Emine gelmiş. Neyse. Bir dahaki sefere isim isimle tanışırız. E, i̇nşallah e, Meryem Şahin Ak da gelmiş. Ayşe Kervan e, buyurun gelin. Çok mu uzaktasın? Bekleriz yani. Varsa durumunuz. Buyurun gelin. Yeni bir toplantı daha yapacağız, değil mi? Ee, orada, orada olan arkadaşlar toplantının tarihini yazalım arkadaşlar. Bilenler yazsınlar. da isterseniz paylaşmış olalım arkadaşlarla. Tam tarih, emin tam. 4 evet 4 Aralık 2014. Ee, Melek 4 Aralık 2014 Perşembe saat 13:30'da gene bizim dekanlık katının üstündeki terasta inşallah. Evet arkadaşlarımız yazdılar. Ee, ona göre gene durum müsait olan arkadaşlar ama şöyle bir bu sefer ben tahmin ettiğimden az arkadaşımız geldi. Ben hatta ilk önce Melekler'e demiştim ki, Meryemler demiştim ki. Ya hani bir, bir isim verin bana da yani en azından bir bilirim kaç kişi gelecek çok olmasın diye düşünüyorum. Yani bir endişem vardı ama e, az arkadaş. Ben ben daha fazla ben en az bir 25-30 oluruz diye bekliyordum. Tamam olsun olsun olabilir. Neticede maksat melek yoldan kaldı. Şeyde kalmıştın değil mi melek? Cennette mi kalmıştın? Çekmece de mi kalmıştın? Evet, Çatacı da çekme evet çünkü orada bir arkadaş dedi ki Me Melek çekmecede kalmıştı daha hatta giriştik böyle çekme c'ani öyle bile yani o yüzden hatırlıyorum seni e Melek Zehra demiş bak Zehra ben demiştim diyor. evet peki tamam tam cennette de kalır inşallah cennette de cennette de gideceksiniz tabi inşallah e çekinmeyin korkmayın ümit var olun yani oldu mu? Peki tamam. Tamam Melek. Farkındayım biliyorum. Önemsiyorsunuz. Şimdi orada e, konuştuklarımız e, birincisi belki hepinizin duyması gereken bir husus. Zaten ben demiştim arkadaşlara paylaşın diye. E, final e, e, sınavların tarihlerini ertelemeyi düşünmüştük. Zaten e, bu durum çıktığına göre Avzev kendisi de yapabilir. Ama yapmasa da biz bir hafta erteleyelim diye konuştuk. Niye? Çünkü şu anki haliyle bizim yüz yüze ders yapmamız mümkün değil. Çünkü derslerimizin yani bizim derslerimiz 26 aralığa kadar devam ediyor ve bütün sınıflarımız dolu arkadaşlar. Hiç boş yerimiz yok. Eğer sizin sınavlarınız 27-28 aralığa olacaksa bizim ders yapmamız mümkün değil. Ama bir sonraki hafta olursa Evet biz ertelenmiş. Bir sonraki hafta olursa veya iki hafta sonra olursa o zaman biz rahat rahat e, bence de ertelenmesi lazım. Çünkü e, yani kasının e, yani ortalarında galiba olacak değil mi? Veya 20'sine doğru mu olacak? İki hafta erteleniyor. İki hafta ertelenmiş. O zaman e, şeyde ertel, ertelense çok iyi olur. Peki inşallah. O zaman ertelense zaten sorun olmaz ama ertelenmese bile biz karar aldık. İnşallah finalleri bir hafta erteleyeceğiz. Bugün Deniz Hoca'yla görüştüm. Pazartesi oturup uzun uzun konuşacağız bu konuları arkadaşlar. E, Deniz Hoca'yla görüştük. Tamam. Bu bu çok önemli. Bilet alanlarınız olabilir. Zaman zaman telefon açıyorsunuz hocam bilet alacağız, ne yapalım diyorsunuz. E, yani biraz daha e, sabredin netleşsin. Oldu mu arkadaşlar? Tam Ayşe işte biraz daha sabredin. Ee, yani arkadaşlarımızın talebi üzerine erteleyeceğiz. Ama hani e, Avzef çok e, hani imkansız görse şey diyemem. Fakat biz karar verdik. Hatta arkadaşlarımız dilekçe verdiler. O dilekçeleri de zaten biz de üst yazıyla göndereceğiz. Onlar da e, göz önünde bulunduracağız. Ertelemeyi düşünürüz. İnşallah bir sorun olmaz ertelersin. Şimdi Meryem diyor ki 3 ve 4. Meryem işte e, Auzerf'te e, bizim tam öğreneceğiz 1 ve 2 olarak gözüküyor. Bunun için de kaç kere söyledim ya bizim öğrencilerimizi 3-4 diye yazın. Sıkıntı oluyor, sorun oluyor. E, maalesef biz resmi yazı yazdığımız halde henüz değişmemiş. Ot, otomasyonda da 1 ve 2 gözüküyorsunuz. Ama tekrar üzerinde duracağız. Bunu da ben Deniz Hoca'ya söyledim. İnşallah onu da gene görüşeceğiz ve halledeceğiz. Biz resmi geçen sene arkadaşlarımız çok sorun yaşadılar. Özellikle formasyon için başvuranlar. Çünkü e, ikinci sınıfta gözüküyor. Öyle olunca e, sıkıntı oluyor. O yüzden geçen sene biz dekanlık olarak resmi yazı yazdık. Hem formasyona e, şey hem otomasyona hem avzefe. Dedik ki, lütfen bizim öğrencilerimizi 3 ve 4 olarak gösterin. Ben yani yapıldığını zannediyordum. Bu sene bir baktık arkadaşlar formasyon için başvurunca değişmemiş. O yüzden bir daha uğraşacağız, uğraşacağız. O yazımızı teyit edeceğiz ve değiştirmesini sağlayacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, bu önemli bir şeydi. E, onun dışında işte biz arkadaşlar dedik ki mez e, mezuniyet programımız olacak. Güzel bir mezuniyet programı hazırlayalım. E, i̇şte biz arkadaşlarımızdan isim bekliyoruz. Şöyle e, aktif e, çevresi olan geniş bir çevreye sahip olan icabında sponsor bulabilecek böyle bir kabiliyeti olan birkaç arkadaşımız onları da biz örgünlerle birlikte bir araya getirelim. Hep birlikte oturup nasıl iyi bir mezuniyet programı hazırlarız onu konuşuruz arkadaşlar. Evet melek örgünlerle biz ayrı yapmayacağız. Programlarımız bir arada olacak. Desen seneki gibi. Ee, ama daha iyi bir şey e, yapabilirseniz yani yapabiliriz. Yani geçen senekinden daha güzel bir şey olsun. Artık nasıl yapacağız onu konuşalım. Ama şunu da e, söylemiştim arkadaşlarımıza. Ha, siz desen hocam bir de kendi aramızda bir şey yapmak istiyoruz derseniz gayri resmi yapabilirsiniz. Biz resmi mezuniyet programımızı arkadaşlar Örgün ve İlitam yapabilirsiniz. E, İngilizce, ilahiyat. Bunları tamamen bir arada inşallah yapacağız. Ee, Melek bizim için çok önemli diyor. Tamam işte. O yüzden e, tam işte oturup Melek oturup e, bir noktada anlaşacağız inşallah. Yani örgünden de zaten baya bir talep var. Sizden de gelsin. Örgünden ben de olurum. Bir hocamız var Gülüşen Hanım. Muhtemelen ona göre vereceğiz. Onun başkanlığında bir araya geliriz. Birkaç toplantı yaparız. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. İnşallah onu yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? İyi bir mezuniyet. Ha ondan sonra dedim gibi bu resmi mezuniyetin dışında bir de siz. Çünkü resmi mezuniyette biz rektörü çağıracağız. Rektör adımcılığına çağıracağız. Diğer dekanları çağıracağız. Yani gelen olabilir. Geçen sene mesela rektör adımcımız gelmişti. Ki rektör bey de gelebilir. Çok istiyor. Gelebilir yani. O yüzden biz resmi mezuniyetimizi bir arada yapacağız. Ama onun dışında siz istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kendi aranızda da program yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir e, e, sakınca veya engel yok. Bir de demiştik ki, e, bir ilk olsun bu sene daha önce hiç yapılmadı. Artık ili tam bunu da geleneksel hale getirsin hatta. E, yıllık çıkaralım. Yıllık melek. Önce yıllık. Ee, yani e, ö, ö, arkadaşlarımızın e, birbirleri hakkında e, düşüncelerini paylaştıkları bir sayfa, her bir arkadaşımıza bir sayfa veya duruma göre e, işte sizin e, bazı böyle hani e, değerlendirmelerinizin olduğu, derslerle ilgili, hocalarla ilgili, e, avzefle ilgili, her neyse. Bir hani böyle yıllık. Yıllıkları da görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Ee, evet. Bir ekip hazırlayalım onun içinde arkadaşlar. E, Meryem, bir ekip hazırlayalım. Buna meraklı olan, buna e, zaman ayrı Gene birkaç arkadaşımız olsun. Bunun içinde e, fakültemizden sen Banu Okutan diye bir hocamıza görev verdik. Bu yıllıkla o ilgilenecek. E, dolayısıyla sizin de o arkadaşla tanışmanızı sağlayacağız. Bu yıllık eğer çıkaracaksanız, buna karar verecekseniz ve bir ekip kuracaksanız o ekip, ben de zaten hepsinde görev alacağım ama bir hocamız özellikle o ilgilenecek. Ve üçüncü olarak da dergi. Dergi içinde dedik ki, dergi değil de bülten diyelim önce arkadaşlar. Dergi biraz daha iddialı bir şey. Önce bülten diyelim. Bir Tam bülteni, İstanbul Tam bülteni mesela. Bilmiyorum hiç diğer e, Tamlardan bunu yapan var mı? Biz örnek bulalım arkadaşlar. Bizim çok eksiklerimiz vardı. Bu Kur'an dersi hakikaten ben bu görevi aldığımda mahcup oluyordum. E, diğer bütün Tamlarda Kur'an daha farklı bir şekilde öğretilirken bizde böyle yazlıyla olması e, gündeme geliyordu, konuşuluyordu. Biz sıkılıyorduk gerçekten. Ama hamdolsun o sorunumuzu çözdük. Notlarımızı yeniliyoruz, sorularımızı yeniliyoruz. Ee, i̇şte yani bazı e, değişimler, gelişmeler söz konusu daha da iyi olacak inşallah. Ee, şimdi bundan sonra artık biz İli tam olarak, İstanbul il tam olarak, diğer İli tamları örnek olmaya başlayacağız inşallah. Erzurum ön lisansta yapıyor, ön lisans ayrı. Bizim kulvarımız İli tam kulvar. İnşallah bizim önümüze geçen olmaz, bir an evvel yapalım bunu <gülüyor> arkadaşlar. Hem yıllığımızı hem bültenimizi çıkaralım. Diğer iltamlara da gönderelim. Onlara örnek olarak İstanbul her zaman örnek olmak zorunda arkadaşlar. Eğer İstanbulsa yapması lazım. O yüzden sizden ricam bu şey içinde, dergi içinde bir ekip oluşturalım. Zaten eminim içinizden çok güzel yazı yazan arkadaşlarımız vardır. biz işte zaten hani yazı yazmayı teşvik ediyoruz sizi. Dolayısıyla e, oradan da inşallah güzel şeyler çıkar e, ve onları e, basarız. İsterseniz e, mat bu yani e, matbaada bastırarak yapar. İsterseniz elektronik ortamda e-bülten şeklinde olabilir. Artık nasıl arzu edersen öyle yapabiliriz. Ama bunu yapalım lütfen size rica ediyorum. Güzel bir mezuniyet, güzel bir e, yıllık ve kaliteli seviyeli bir bülten bu üçünü inşallah bu sene halledelim ama e, aramıza üçlerden de alalım ki en azından birkaç kişi üçlerden de olsun ki gelenek haline gelsin seneyesi mezun olunca onlar sürdürsünler onlar da aralarına daha sonra gelecek olanları alsınlar böylece her sene bunu yapalım arkadaşlar ee, Emine yani e, başka hocalarla ilgili bir şey söylemem ee, hoş olmaz ee, evet biz tabi ki istiyoruz ki her hocamız e, yani teşvik etsin ee, ama şunu söyleyeyim yani e, şu an Emine diyor ki dergi için sponsor gerekiyor mu? eğer dediğim gibi derginizi siz basacaksanız e, evet Emine öyle düşünülüyor ama artık o, o anlayış yavaş yavaş değişiyor biz yani inşallah elimizden geleni yapacağız. Daha da e, kaliteli bir ilitam ortaya çıkacak. Herkes de inşallah ilitam da bu arkadaşlar da gerçekten hak ederek mezun oluyorlar. Birçok şey öğrenerek e, mezun oluyorlar. Dedirteceğiz inşallah. Sizin yardımınıza ve bizim de gayretinize inşallah bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İşte biraz Aouzef, e, e, evet bak ne çektiğimizi biz biliriz diyor Esra. Haklısınız. E, AUZEF'te işte bu ekonomik konularda e, işi bir hızlandırsa mesela hocalarımızın ücretlerini zamanında ödeyebilsek, teliflerini ödeyebilsek, sorularının yani hazırladıkları malzemelerin dokümanların e, karşılığını zamanında ödeyebilsek, hocalarımız da seve seve yapacaklar bu işi. Burada bir sıkıntımız var. Zamanında bunları ödemediğimiz için hocalarımıza işte şunu yazın bunu yazın dediğimizde onlar da kendine göre haklı olarak diyorlar ki ya bir şey vermiyorsun hep istiyorsun diyorlar bana. Ee, i̇şte o yüzden Avzev ne olur <gülüyor> kezki Azef. Gerçi Azef'teki hocalarımız da bunu biliyorlar zaman zaman paylaşıyoruz ama hala o konuyu çözemedik maalesef. Ee, neyse o inşallah o da olur yani o olursa ili tam çok daha iyi noktaya gelecek arkadaşlar. Onun için açtım bu konuyu. Ee, böyle konuşa konuşa süreyi doldurduk hani biz şeye geçmedik. Ya Murat, Murat ne olur duy beni. E, DC aldığım ders var. Diploma notunu yükseltmek için tekrar alma imkanım olacak mı? Çok güzel bir soru. E, Zeynep, sen bu soruyu bana şeyden de yaz da ben onu e, Deniz öyle bir görüşeyim olmaz mı? Burada otururum ben sonra. Ümür e diyor hocam? Makale başlığı ve içerikle ilgili bilgiyi bu adrese mi gönder? Evet arkadaşlar. Her türlü ünlü gülsün. Bak Zeynep mesela sen bu e, talebini bana şu yukarıdaki adresime lütfen gönder. Her e, Murat. E, biraz evvel ben sana seslenme duyuramadım. Biz e, Şamile programını açacaktık. Diyecektim ki benim ekranı e, paylaştı. En azından şöyle yapalım. En azından bir görün arkadaşlar. Hani bir iki dakikada olsa bir görün haftaya daha geniş bir zaman ayıralım. Murat senden ricam haftaya şöyle bir yarım saatimiz aşağı yukarı lazım. Yarım saat lazım bu şamile için. Daha fazla lazım ama en azından orada Tabi hocam paylaşabiliriz. Hemen ekranımı paylaşamasın. Murat ben ne yapayım? Ee, sen bana beni yönlendir Murat. En azından arkadaşlar ekranımı paylaş dedim. Peki burada burada bir şeyler çıkıyor. Ee, masa üstünüm seçeyim. Ne yapayım oradan? Çünkü masa üstümde. Tamam. Masa üstünü seçtim. Peki. Yani masa üstünü şimdi paylaşılacak. Murat. Tamam. Paylaş diyorum. Ee, ama benim bir şey geldi. yahu geldi. Paylaşımı durduralım. Paylaşımı durdur dedik. Niye çıkmadı Murat o? Oh. Basıyorum Murat. Basayım mı ekranımı paylaş diye? Hadi Murat sen ben şey aç süre doluyor ama yine de en azından bir arkadaşlara şu an masa der misiniz lütfen. Ne, ne diyeyim Murat? Paylaş mı diyeyim? Kabul ediyorum. Bu da kabul et diyorum. Bu kabul ettim ama bu bu ne yapayım şu Arkadaşlar hakikaten Şamil'e çok önemli bir program en azından bugün hani programın böyle bir şeklini görsek o bile yeterdi ama yapabilecek miyiz acaba ya da haftaya mı bıraksak acaba Hocam kontrol istedim. Kontrol nerede Murat? Ben kontrol ede kabul ettim onu. Evet Fatma Dük zaten vakit bitti doğru. Bak Murat burada yazın çıkıyor. Evet ben de kabul et diyorum. Yani kabul et diyorum. Evet vakit daraldı diyor arkadaşlar. Peki Murat o zaman e, haftaya yapalım mı? olmaz mı? Haftaya inşallah yapalım. E, yani çok iyi bir program oradan da inşallah çok istifade edeceksin oldun mu arkadaşlar? Tuğba kime soruyorsun onu? Nereden indirdin diye bana mı? İnternette var tabii. Evet internet Samile nedir hocam? <gülüyor> i̇şte e, Haftaya daha sağlıklı olur. Ümmü de sorusun cevabını haftaya veririz inşallah. Ya da Dudu'nun pardon. Dudu diyor. Şamile nedir? Haftaya inşallah e, ne olduğunu gösteririz. Orada daha rahat anlaşılır. Peki arkadaşlar. Bu akşam bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet olun. E, haftaya e, salı ve çarşamba dersimiz yok. Bayram dolayısıyla. E, dolayısıyla o dersler telafiye kalacak. Sonra bir, bir zaman telafi edelim inşallah. Tamam arkadaşlar. Salı var mı Murat? Bana Salı yok dediler. Salı ya, öğleden sonra tatil ya Murat. Emin misin Murat? Salı günü var mı? Peki, o zaman iyi. O zaman Salı günü dersiniz Keşke Çarşamba da olsaydı aslında. Yani niye tatil yapıyor Azef bilmiyorum. Peki Çarşamba günü yapacak mıyız Murat? Yani ne anlamı var biz evde yani ne anlamı var ben evimde yapıyorum yani niye tatil olsun ki bana ya gündüz yapıyorum ki ben. Çarşamba yapmayacağız hocam diyor. Peki tamam neyse o zaman salı günü inşallah dersimizde buluştur arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.